Müslüman kadınlar kadar dinine, imanına ait olan bilgileri bilmeyen bir nesil kalmadı. Müslüman kadın dinini bilmiyor. Gusül abdestinin nasıl alınacağını bilmeyen gelinlik çağda kızlar var. Hiç unutmam beni bir nikaha çağırdılar. Nikah. Hocam gelip nikahımızı kıyasınız dediler. Dedim ki ben sizin nikahınıza değil canınıza kıyarım. Çok şey sorarım. Kolay kolay nikah kıymam. E ne soracaksın dediler? Toplaştır. Söyleyin bakayım. De. Kocaman gelin ya. Kocaman delikanlı evleniyorlar. Dedim ki şöyle Allah için kelime-i şahadeti okur musunuz bey kardeşim? ıkındı sıkındı kelime-i şehadeti aynen emin olun okuyamadı evleniyor herif dedim ki gelin olacak kıza siz de lütfen okur musunuz şaşırıp kaldı daha bir kelime bile söylemeden sustu kaldı e pekala amentüyü okur musunuz amentü billahi ve melaiketihi ve kütübü bir kelime okuyamadı e neyse peki imanın şartını sayar mısınız Allah'a meleklerine kitap sayamıyor kardeşim peki İslam'ın şartını sayınız yine sayamıyor e peki namazın farzı kaçtı abdestin farzı kaç işte gusül abdestinası nasıl alınır emin olunuz hiç birisine dair tek bir malumatın sahibi değil ve bunlar nikahlanıyorlar böyle bir nikah Onları mesut eder mi etmez mi siz anlayın ve adına da dini nikah diyorlar. Dini nikah olur mu? Sen dinine ait lazım olan malumatı bilmiyorsun. Abdes'ten namazdan imandan İslam'dan haberin yok. İşte uydurma bir nikah kıydırıyorsun. Adına da nikah dini nikah ismini veriyorsun. Nereye nereye kadar gider bu dini nikah daha işte bunun içindir ki efendiler evvelce Müslüman ecdadımız Müslüman ceddimiz ecdadımız kızlarını gelin ederken veya oğlanlarını evlendirirken ilk planda dini ve imanı esas alırlardı. Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman o kızın anası babası derhal sorarlardı efendi sen bizim kızımızı Allah'ın izniyle emriyle istiyorsun ama senin oğlun namaz kılar mı senin oğlun Kur'an okumasını bilir mi senin oğlun abdestten husulden haberi var mı senin oğlun Edepten, hayadan, namustan haberi var mı derlerdi. Ve bunu garantiye almadan ağzıyla kuş tutsa herif ona katiyen kız vermezlerdi. Şimdi en koyu dindar bir aile bile, en sağlam bir hacı baba bile kızını istemeye geldikleri zaman sorduğu şeyler bunlar değil. Efendi senin oğlunun altında arabası var mı diye soruyor senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor diye soruyor ahmak oğlu ahmak paranın saadet getirmediğini görmüyor musun dini olmayanın serveti olur mu ahlakı iffeti edebi hayası olmayanın serveti ve şöhreti olur mu niye sormuyorsun dinini demek ki senin nazarında din iman ahlak fazilet otomobilden, apartmandan çok sonra geliyor anarşiyi sen çıkartıyorsun isyanı sen başlatıyorsun ve bunun içindir ki dört mezhebin imamı müştehidi hükmetmişlerdir bir müslüman anne veya baba araştırmadan, soruşturmadan tahkikat, tedkikat yapmadan kızlarını ve Namaz kılmayan bir adama, kızlarını içki içen bir adama, kızlarını kumar oynayan, açık saçık dolaşan bir adama kızlarını nikah ile verirlerse onların kurduğu evde meydana gelen isyanın içtikleri içkiden hasıl olan günahların, kılmadıkları namazlardan peydahlanan günahların bir misli kıyamete kadar o anayla babanın defteri amaline yazılmaya vallahi devam edecek demişlerdir. Sen bu vebale giriyorsun. Sen dinini arayacaksın. Sen dünyayı toplamaya mı geldin? Allah'ın dinini takip etmeye mi geldin? Anlayalım bakalım şurayı. Sen bu aleme dünyalık eşya toplamaya geldiysen, senin Yahudi'den farkın ne? Sen bu aleme sermaye ve servet biriktirmeye geldiysen senin Hristiyan'dan farkın ne? Hani Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam hani Allah'ın rızası hani Allah'ın cenneti ve cemali sen sokaklarda üzerine giydiğin daracık pantolonla mahrem yerlerinin kalıbını ortaya koyarak çırılçıplaşmış gibi dikkatleri çeke çeke dolaşırsan senin Yahudi kızından farkın ne? Sen Allah'ın emrini mi dinleyecektin yoksa yüzünü gözünü görmediğin İngiltere'nin Londra'sında oturan kafir modacının emrini mi dinleyecektin sen? Bugün hacının da hocanın da bütün herkesin kızı karısı Fransa'nın Paris'inde oturan kafir oğlu kafir bir modacının emrine itaat ediyorlar. O nasıl entari dikmeyi emretmiş öyle diktiriyor. O nasıl pantol giymeyi emrü ferman etmişse ona göre giyiyor. Hani senin Kur'an'ın, hani senin Allah'ın, hani senin peygamberin. Sen göğüslerini çırılçıplak açarak, baldırını, bacağını çıplak soyundurarak sokakta dolaşırsan senin Yahudi'den farkın ne? Söyler misin bana? İşte bütün bunlar cehaletin eserleridir. Cehalet alametleridir. Geçenlerde müftülükte tarihi arşivi karıştırıyorum. Hani İstanbul Müftü Muavini olarak Zaman zaman tarihi Osmanlı ecdadımızın zamanında verilen fetvaları karıştırıyordum. Fetva vermişler şeyhülislam İstanbul'da. Burası şeyhülislam makamıdır yani. 600 sene alemi İslam'a önderlik etmiş olan İslam payı taktı burası. Neler var tarihimizde? Efendiler emin olunuz ve dikkatinizi istirham ediyorum bir tarihi vesika gözüme çalındı bir fetva vermişler işte bundan birkaç yüz sene evvel aynen şöyle fetva mesele soruluyor şeyhul İslam'a bir mesele soruluyor bir hadise bir olay bir fitne bir fesat onun hakkında mesele şeyhul islamlığa soruluyor şeyhul islamlık Meşikhet dairesi de fetva çıkarıyor. Fetva aynen şöyle. Diyor ki, bir kadın melabisi batıniyyesini ala mele'in nas bir hablin üzerine talik etse bu kadına hangi ceza lazım geliyor? El cevap derhal o memleketten nefhine karar veriyor. Türkçesi şu, bir kadın diyor, sormuşlar o zaman. Bir kadın çamaşırlarını, çamaşır çamaşır, içine giydiği çamaşır, herkesin gözüyle göreceği açık bir yere çamaşırlarını assa bu kadına nasıl ceza verilir? El cevap bu kadın derhal o memleketten sürgün edilir diyor. Çamaşırını sen erkeklerin göreceği yere asamazdın. İslam terbiyesinde... İslam ahlak nizamında Muhammed Mustafa terbiyesinde aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın karısı, bir Müslümanın kızı yabancı erkeklerin görebileceği yere çamaşırlarını ipin üzerine asamazlardı. Sen şimdi kaldırımlara bak gör ki çamaşırını vücudunda alenen teşhir ederek, Şehvetin kurbanı halinde rezilane geziyor lan. Ne bekliyorsun sen bu nesilden? Sen bu nesilden bir hayır bekliyorsan boşuna bekleme. Ben sana söylüyorum. Bu nesilden isyandan başka, anarşiden başka, yıkmaktan başka hiçbir şey beklemiyorsunuz.